Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Bugün Kur'an'da geçen akıl kavramını vurgulamaya, işlemeye çalışacağım inşallah. Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlerin kadrini ne kadar biliyoruz? Bu akıl konusunda da aklı hayırlı yönlerde, Rabbimizin istediği istikamette kullanıp kullanmamamıza ve akıl nimetine karşı Teşekkür görevimizi, şükretme özelliğimizi yerine getirip getirmediğimize bağlı olabilir. Şöyle soruyla başlayabiliriz. Birisi, bizden aklımızı satın almaya kalksa, olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Olmayacağını düşünüyoruz ama, hani kalp transferi gibi, böbrek yetmezliğine, böbrek, ...nakli gibi, akıl nakli olsa, birileri fakir fukara kabul ederek bazılarımıza teklif etseler, masaya para koysalar, aklımızı kaça satarız? Bir trilyon, yüz trilyon, lira yerine dolar, evet kıymetini ne kadar bildiğimizi değerlendirip değerlendirmeme açısından, aklımızı bol sıfırlı rakamlar karşılığında da olsa satar mıyız dersiniz? Ya imanımızı ya cennetimizi, bugün maalesef çok ucuza satılan manevi, insani değerler, Söz konusu oluyor. Allah bize ne büyük lutflar da bulunmuş, ne nimetler vermiş. O yüzden her an şükredip Allahü Teala'ya hamdü sana da bulunmak, Onun istediği razı olduğu fiillerle hayatımızı geçirmek, hem akıl kârıdır hem de akıl gibi nimetlere nankörlük yapmayıp. Teşekkür görevini yerine getirmeye adım atmaktır. Demek ki trilyonlara değişilmeyecek nimetlere sahibiz. Akıl da bunlardan bir tanesi. Olmamış olsa nereden nasıl satın alabiliriz? Nereden nasıl zihnimize aklı transfer edebiliriz? Allah ibret alalım diye içimizden bazılarına Doğuştan bazılarına da sonradan arız olan belki kendi elleriyle yaptıkları problemlerin cezası olarak akıl gibi nimetini azaltıyor veya yok denilecek halde bazı insanları imtihan ediyor. İşte onlara bakarak kendi aklımızın kıymetini idrak etmek. Bu aklı hangi istikamette verenin rızası doğrultusunda mı başka bir şekilde mi kullanacağımızı değerlendirmek gerekiyor. Akıl, aklın mahiyetini bile bilmiyor. İnsan bir yönüyle, akıllı bir varlık olması yönüyle, insanlar diğer yaratıklardan öne çıkıyor ama, her şeyle aklı çözebileceğini düşünen insanın, akıl konusunda da, acziyetini idrak etmesi gerekiyor. Çünkü akıl daha kendisini izah etmekte yetersiz kalıyor. İnsan, aklın mahiyetini tümüyle şu kadar birikim, kültür ve asırlar mirasıyla yeterince çözebilmiş, anlayabilmiş değil. Şair, bundan dolayı olsa gerek, ey akılsız akıl diyordu. Akıl, Aklın nasıl çalıştığını, aklın ne olup ne olmadığını bile yeterince anlayabilip izah edebilme yeteneğine sahip olmadığını düşünebiliriz. Ama önemli olan aklın tümüyle mahiyetini kavramaktan öte bu teraziyi kullanabilmek, bu aleti çalıştırabilmek, hayır istikametinde ilahi rıza doğrultusunda akıl nimetini Dünyamız ve ahiretimiz açısından kendimize en yararlı, en güzel şekilde kullanabilmektir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an akla nasıl bakıyor ve bu konuda ne türlü direktiflerde bulunuyor? Bu konuyu işlemeden önce aklın ne olup olmadığını önce ifade edelim. Akıl Arapça bir kelimedir. Sözlükte engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelir akıl kelimesi. Ayın kaf, lam. İsim olarak idrak, diyet, muhakeme yeteneği, kavrayış, zeka demektir. Tarım olarak, terim olarak ifadesi ise akıl bilgi edinmeye yarayan güç ve bu güç ile elde edilen bilgiye denilir. Yani bir anlamda düşünme, kavrama, anlama, bilgiye ulaşma yeteneğidir akıl. Sözlükte niye engellemek, alıkoymak, bağlamak anlamına gelen bir kelime düşünmeye, akıl yürütme dediğimiz, bilgi edinmeye yarayan vasıta için kullanılmış, onu bir e, tahlil edelim isterseniz. Akıl, ilimle insanı koruyan, kale içerisine alan, İnsanı mahveden yollara sürüklemekten engel olan bir ruhi kuvvet olduğu için engellemek, alıkoymak anlamına gelen lügat anlamından dolayı düşünmek gibi, akıl yürütmek gibi değerlere bu anlamla alakalı kelime uygun görülmüş. O yüzden kalp ve ruhun madeninde beynin ışığında bulunan manevi bir nurdur akıl. İnsan işte bu akılla bununla duyu organlarıyla hissedemediği şeyleri anlar, idrak eder. Gözüyle kulağıyla topladığı verileri o özellik sayesinde bir kullanılacak değer haline getirir. Akıl olmamış olsa gözün kulağın topladığı malzemeler de ciddi manada insana pek bir fayda getirmeyecektir. Evet, akıl insanda bulunan manevi bir kuvvettir. İnsan bu kuvvet sayesinde eşyayı kavrar. Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve bir konu hakkında yargıda bulunma, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etmesiyle ilgili Allah tarafından insana verilmiş bir kabiliyettir. İşte bu kabiliyet olmayan kişiler din tarafından da mükellef kabul edilmez. Dolayısıyla insan dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olması bu yetenek, bu özel kuvvet sayesinde mümkün olacaktır. Aklı olmayanın dini de olmayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler. Aklın işleyişi etkilenenden etkileyene yani eserden müessire görülebilen veya hissedilebilen bir etkilemeden görünmeyen duyu organlarıyla henüz hissedilmeyen etkileyici şeye insanı ulaştırır. Sözgelimi e, balın tadı arının varlığını e, akla getirir. Arının bir çiçeğin üzerinde uçuşu da balı akla getirir. Birinden diğerine geçerek onu düşünmek aklın işidir. Eserden müessire ya da müessirden esere gidersiniz. Endüksiyon veya dedüksiyon dediğimiz şekilde e, küçükten büyüye, büyükten küçüğe doğru e, gidebilirsiniz. Dolayısıyla akıl e, böyle bir yorum kabiliyeti insana Allah tarafından doğuştan verilen bir yetenektir. Kişi ergenlik çağına ulaşınca bu kabiliyet yani akıl gücü de olgunlaşır. Tabii ki insanlardan insana bu farklılık gösterecektir. İşte akıl işte tüme varım veya tümden gelim dediğimiz, bütünden parçaya veya parçadan bütüne gidebilir ya da bu parçalar arasında bir ilişki, e, kıyas yaparak bir neticeye, bir benzetmeye e, gidebilir. Dolayısıyla böyle bir kabiliyet en muazzam şekilde e, yarattıklar içinde de insana verilmiştir. İnsan aklıyla dine muhataptır dedim. Çünkü İslam akıllı insanlara hitap eder ve insanlara da akıllarını kullanmalarını Kur'an ısrarla vurgular, emir e, ve Tavsiyelerde bulunur. İslam akla bu kadar önem verirken onu hiçbir zaman son karar yeri, bilginin yani fayda ve zararın son hakemi yapmamıştır. Çünkü aklımızda elde etmiş olduğumuz bilgiler sınırlıdır ve akıl yanılabilir, çelinebilir, uyuşturulabilir, hastalıklı hale getirilebilir. Nice hatalarımız olmuştur insan olarak, o hataları yaptığımız zaman da kafamızda aklımız vardı. Akıl bizi o yanlışlardan tümüyle kurtarmadı. Bugün de aklımızı kullanarak yaptığımız nice şeylerin, yarın yanlış olduğunu görme, görme ihtimalimiz de vardır. Dolayısıyla akıl mutlak doğruyu, kesin olan e, hakkı belirlemede kendi başına Yetersiz kalır, aciz olur. O yüzden aklı son hakem kabul etmek, hele hele ile karşılaştırılınca vahyin üstüne çıkartmak akılsızlık olsa gerektir. İslami hükümlerin hikmetini ve faydalarını akıl anlayabilir ama onların gerçek sebebini niçin emrediklerini tümüyle bileceğini düşünmek, aklı kaldıramayacağı, kapasite oranının dışında, yüksekinde bir ağırlık vermektir. Çünkü mutlak doğruyu, mutlak faydayı ve eşyadaki nihai amacı, akıl tayin edemez, onu tayin eden son hakem durumundaki e, yetki, vahye aittir. Aklın nurunu, ışığını alması gereken, Allah'ın akla kılavuz olarak ihsan ettiği, Vahiy ile ancak akıl eksiklerin tamamlayabilir, nurunu, ışığını, aydınlığını alıp doğru noktada doğru şekilde çalışabilir. Sahibini şirkten ve inkardan, ölümden sonra da ateşten kurtarmayan akıl, tabii ki iyi çalışan bir akıl değildir. Nice insanın aklı var ama aklını vahiy istikametinde güzel bir şekilde kullanamadıkları için, cennete doğru değil, cehenneme doğru koşar adım hızla gitmekte ve buna rağmen akıllı olduklarını zannetmekte, söylemektedirler Evet, akıl kendi karını, zararını, cennetini, cehennemini tayin ve tespit etmede kendi başına yetersiz kalır ama vahyin istikametinde kullanılırsa dünyada da ahirette de sahibini, ve kendini hayra, güzelliğe götürebilir. O yüzden akla nakil yani Kur'an ve sünnet yön verirse akıl isabetli karar alır. İslam aklı son hakem sayan bütün pozitivist ve materyalist düşünceleri ve felsefeleri insana zarar vereceklerinden dolayı aslında akla da uygun düşmediği için tümüyle reddeder. Evet sevgili dinleyiciler, düşünmek, aklı etmek, aklı kullanmak, fık etmek, tefekkür etmek dinimizde bir ibadet kabul edilir. Nice nafile ibadetten insana çok daha faziletli sevaplara insanı ulaştırır. Aklı doğru kullanmak gerekiyor. Hevanın değil imanın emrine vererek doğru istikamet tayin edilebilir akıl içinde. Aklın bizi yanılttığı çokça durumlar olmuştur. Mümkün ki yaşamız, olgunluğumuz, bilgimiz ne olursa olsun zaman zaman aklın bizi yanılttığı da olabilecektir. O yüzden aklın belirlidir bir sınırı vardır. Yaratıkların, insanın her şeyi sınırlıdır, fanidir, geçicidir. Dolayısıyla aklın da sınırı, kapasitesi vardır. Bir Alanı vardır, serbest olarak at koşturabileceği. Bunun yanında yanılmaları mümkündür. Hastalanması, çeldirilmesi ve uyuşturulması da söz konusudur. Günümüzde akla ne kadar özgür ve vahiyle terbiye edilmiş, akla ne kadar önem verildiğini değerlendirmek için çevreyi iyi tahlil etmek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, akıllı düşünen bir adamın heykelini tımarhanenin önüne dikiyorlar. Düşünürseniz siz de işte tımarhanelik hasta olursunuz demek istiyorlar. Vatandaş da böyle bir veriyi doğru kabul ederek düşünen kimseye ne düşünüyorsun Karadeniz'de gemilerin mi battı gibi değerlendirmelerle ...düşünmeyi yasaklamaya çalışıyor. Düşünmenin kötü bir şey olduğu vurgulanıyor. Düşünen insanlar da... ...kurallar koyanlar tarafından... ...hapishanelere konuluyor. Dünyada nice ülkelerdeki... E, ...kısmen özgürlükçü atmosferle mukayese edilince... ...bunun gülünçlüğü daha ortaya çıkabilir. Düşünceyi bile suç sayacak bir yapı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kendisini hapishaneye heykelini de tımarhaneye konulan, düşünen adam akıllı, akıllı adam, aklını kullanan adam nasıl yetişecektir böyle bir ortamda? Aklı kullanmamak için içkiler uyuşturucular içki ve uyuşturucu kadar uyuşturucu ve uyutucu durumunda olan Spor fanatikliği, müzik tutsaklığı, film hayranlığı, televizyon karşısında aklı tümüyle dümura uğratacak şekilde edilgen bir yapı ile devreden çıkartılmış bir akıl ile çöp kutusu haline getirilen zihin ve gönül depolarına akla zarar verebilecek, en azından onu kullanmaya gerek duyulmayacak Özellikler yüklenebiliyor. Dolayısıyla insanın aklı ne kadar salim olabilir böylesine büyük çapta aklı devreden çıkartan, aklı uyuşturan, kullanılma fonksiyonlarını körelten özellikler içerisinde insan aklını ne kadar kullanabilecektir? Cehennemde devamlı yanma ihtimalini hesaba katmayan, zararını düşünmeyen nasıl akıllı olabilir dersiniz? Bugünkü insanat bahçesine baktığımızda bu insanların aklını kullanıp kullanmadığını, kendi hayrını, şerrini, geleceğini, ahiretini Müslüman olup olmadığını, Allah'a ne oranda ne kadar nasıl teslim olduğunu ...değerlendirerek akılla ilgili bazı verilere, bazı neticelere gidebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de akıl nasıl e, kullanılır? Kısmen ona değinmeye çalışayım. Akıl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 49 yerde kullanılır. Ama bu kullanılanların tümü fiil halinde geçer. Salt olarak İsim ve mastar anlamında akıl kelimesi kullanılmaz aklı çalıştırmak, aklı kullanmak dolayısıyla aklı işletmek yani akletmek anlamında hep fiil halinde geçer Kur'an-ı Kerim'in e, akılla ilgili güdeme getirdiği tüm cümleler isim olarak hiç geçmez bundan yola çıkarak diyebiliriz ki Kur'an salt aklı kullanılmadıkça potansiyel olarak insanda belki çokça bulunan IQ'yu bir anlam olarak, bir değer olarak görmez. Aklı devamlı olarak eylem halinde, fiil halinde kullanan Kur'an ayetleri, akletmenin yani aklı kullanmanın ve doğru düşünmenin önemine dikkat çeker. Kur'an delil diliyle insanın aklına, his diliyle de insanın gönlüne hitap eder. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü fiillerine, eylemlerine anlam kazandıran, Allah'ın emirleri karşısında onu mükellef yani yükümlü kabul eden, ona sorumluluk yükleyen akıldır. Aklını kullanmayanları Kur'an-ı Kerim Müslüman kabul etmediği gibi sevgili dinleyiciler insan olarak bile görmez. Kur'an tekrar edeyim aklını kullanmayan, Allah'ın verdiği o akıl nimetini yerli yerince doğru istikamette kullanmayanı ne insan kabul eder ne de Müslüman kabul eder. İnsanlar Allah'ın verdiği bu potansiyel gücü, enerjiyi kinetik haline geçirip eyleme dönüştürmeli. Aklı kullanabilmeli. Allah bunun için ihsan etmiş. Bazıları bu akıl gücünü ve yeteneğini kullanmazlar. Kur'an'ın istediği şekilde evrendeki yaratıklara bakıp, yaratıcıyı idrak edeceklerine, onlar lüzumsuz, geçici, basit şeylerle aklını köreltirler. Ya da Allah'ın huzurundaki konumlarını, insan olarak durumlarını düşünmezler. Akıllarını kullanıp, ...kendilerine faydalı olacak, kendilerini kurtaracak işleri yapmazlar. Kur'an bu tipleri şöyle anlatıyor. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu... ...sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Bundan dolayı akıl erdirmezler, düşünmezler. Bakara suresi 171. ayet-i kerimedesinde... Dolayısıyla insanların aklını kullanmadığı zaman dilini de gözünü de kulağını da kullanmadıkları ve bu yüzden de kendilerine hakikatlerin bildirilmesini hayvanların bir ses olarak bağırıp çağırma işitmesi gibi bir işitmeye benzetir Kur'an onların aklını kullanmadığı duyulan ee, seslerin en güzeline tabi olmak için gayret sarf edilmediği için. İşte Kur'an'a göre aklını gereği gibi kullanmayanlar sağır, dilsiz ve kör gibidir. Gerçeği duymazlar. Hakkı görmezlikten gelirler. Dilleriyle hakkı kabul edip ikrar etmezler. Gözleriyle e, göre, görüleni görülmesi gerekeni e, hatta perdenin arkasındakini Basiret gözlüğüyle görüp anlamak istemezler. Onların akılları bu noktada hiçbir işe hayırlı bir neticeye yaramamakta. Dolayısıyla onlar e, bu vasıflarıyla insan olma özelliğini de kaybetmektedirler. Kur'an-ı Kerim Enfal suresi 22. ayetinde Gerçek şu ki Allah katında yerde hareket edenlerin, debelenenlerin en şerlisi, en kötüsü Aklını kullanmayan sağırlar ve dinsizler yani düşünmeyen hakkı duyup hakkı görmek istemeyenlerdir buyurur. O yüzden Kur'an aklı kullanmayı e, çok önemli olarak görür. Aklı kullanmamayı da hem dinsizlik hem densizlik hem de e, dört ayaklı hayvanlara benzeyen özellik olarak görür. O yüzden aklımızı ısrarla kullanmamız emredilir İslam'a göre. Bazı akılla çelişen dinler vardır. Ee, hak dinin e, tahrif edilmesinden yola çıkılarak Hristiyanlık e, şekline dönüşen e, bir muharef din, hem Allah'ı bir hem de üç e, kabul ederek insan aklına uymayan bir şeyi dinin temeli olarak sunmuş. Dolayısıyla... Aklı kullanmayı e, reddetmiş, yasaklamış. E, i̇nsanlar kilisede papaza sorarsa Allah hem bir hem de üç nasıl oluyor diye papazın ikazı çok sert olacaktır. Sen kiliseye girerken, e, papazla konuşurken hala aklını mı kullanmayı e, düşünüyorsun? Aklını kilisenin kapısının önüne koyup da öyle girmen gerekiyordu. Dolayısıyla aklı tümüyle reddetmeden e, dindar olunmaz diyebiliyorlar. Doğu dinlerinin niceleri de ruhu öne çıkartma pahasına aklı hep geri plana atmışlar. Aklın kabul etmeyeceği nice batıl şeyleri e, dinleri olarak insanlara sunmuşlardır. Yine aklı kutsayan nice ideolojiler de e, aklı araç olmaktan çıkartıp amaçlaştırmışlar, onu putlaştırarak e, seviyesini olması gerekenden çok farklı yere e, sunmuşlar. Dolayısıyla onlar da e, aklı yerli yerine e, kullanıp adil olarak onu e, değerlendirmedikleri için akıllarının kurbanı olmuşlardır. Akıl eşyadaki düzeni anlama gücüne sahip olduğu gibi aslında ilahi gerçekleri de anlama, sezme, onların üzerinde düşünüp yorum yapma, onların hikmetini idrak etme gücüne de sahiptir. İşte aklın yerli yerince adil bir şekilde e, kabulü ancak İslami esasların ortaya koyduğu hakikatlerle e, gündeme gelebilecektir. Aklın birinci görevi işte ilahi gerçekleri anlama onların hikmetlerini kavrama ve yaratanına uygun bir kulluk yapma özelliğinde olur. Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 164 ve benzeri ayetlerde, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe gelişinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü gemilerin denizde yüzmesinde, Allah'ın gökten indirip ölü halindeki toprağı canlandırdığı suda rahmet olarak yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için Allah'ın varlığını ve birbirliğini, birliğini ispatlayan birçok ayetler yani deliller vardır buyuruyor. Dolayısıyla akıllı insanları e, aklını kullanmaya davet ediyor. Aklı kullanmanın temel yolunun da Allah'ın yarattıkları hakkında e, onun sırlarını, hikmetlerini kavrayabilmek açısından e, kullanılması, işletilmesi olarak görülüyor. İşte kainattaki ve insanın kendisindeki bu delillere bakan, e, ayetlere bakan akıllı insanlar onları yaratıp yönlendiren yüce e, yaratıcıyı e, Allah'ı idrak ederler ve onun emirlerine sarılırlar. Görüldüğü gibi Kur'an bütün insanları akletmeye, aklı gereği gibi ve yerinde kullanmaya davet ediyor. Türkçedeki deyimle aklını başına alanlar, hayatın sırlarını, varlığın hikmetini, onun ardından gelen ölüm gerçeğini ve hakikati görürler. Kendilerine faydalı olan şeyleri tercih ederler, zararlı olanlardan akıllarını kullanarak kaçınırlar. İşte Kur'an müminler için bazı hükümleri sıraladıktan sonra işte Allah size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Aklınızı kullanırsınız der. Bakara 242'de olduğu gibi. Demek ki müminler de akıllarını kullanıp Allah'ın koyduğu hüküm ve kanunların hikmetini anlamak ve hükümlerini yerine getirmek, o hükümleri birey ve sosyal bünye olarak uygulamakla görevlidirler. Kur'an-ı Kerim, Zümer Suresi 18. ayette meal olarak, Ey Resulüm onları müjdele. Onlar ki sözü dinlerler ve o sözün en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Aklı selim sahipleridir buyurur. Yani sağlıklı, sağlam, iyi çalışan bir akıl sahiplerinin Sözü dinleyip sözlerin en güzeline Sözlerin en güzeli tabii ki Allah'ın kelamıdır Allah'ın sözüdür Ona uyan kimseler olduğu Dolayısıyla akıllarını kullanan sağlam akıllı insanların Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimseler olduğu vurgulanır Kur'an akıl üzerinde bu kadar durup aklın önemini vurgulayarak bazı muharref veya uydurma dinlerin, iman akıldan uzaktır, iman akılla bağdaşmaz, dine girmek ve anlamak için, aklı işte kilisenin veya mabedin kapısında bırakıp, buraya öyle gireceksiniz. E, bu dinin mensubu olabilmek için, aklı bir kenara bırakıp, sadece kalple inanacaksınız, sadece kalpten yararlanacaksınız, şeklindeki anlayışların yanlışlığını delirtir. Ve bunların, Bırakın Müslüman olma hakkına, insan olma hakkına bile sahip olamayacağını vurgular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hiç kimse kendisini hidayete götürecek ya da tehlikeden alıkoyacak akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır buyurur. Tabii ki bu kazanılan çalıştırılan akıldır, uygulanan fiil halinde kullanılan, akledilen bir yetenektir. Yine Peygamberimiz bir başka adesinde, akıllı kimse nefsini, içinden gelen arzuları kontrol altına alıp, ölümden sonraki hayat için hazırlık yapan kimsedir. Akıllı olmayan, aciz kimse de nefsinin hevasına, e, tümüyle nefsani istek ve tutkularına uyup da Allah'tan, Olmayacak şeyleri temenni eden, boşu boşuna kuru kuruya cennete gireceğini garantiymiş gibi zanneden kimsedir, der i̇bn Mace ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Evet sevgili dinleyiciler, aklın yeri neresidir diye sorduğumuzda, Kur'an bugünkü bilimin ya da e, sıradan her insanın cevap vereceği şekilde bu soruya, Beklendiği şekilde cevap vermez. Farklı bir cevabı vardır Kur'an'ın, aklı kullanmanın, aklı bulundurmanın yeri olarak. Bugünkü anatomi bilgisiyle, insan fizyolojisiyle ve hepimizin deyimleri ve e, kültürüyle aklın daha çok bulunduğu yer olarak kafayı insanın başını, başındaki beyni gösteririz. Akıl yaşta değil, baştadır deriz. Dolayısıyla kafanın zeka, kurnazlık, başkalarını çevreyi bilme yeri olarak e, aklın mahalle olduğunu vurgularız. Bütün bunlar doğrudur. E, doğrudur ama daha doğru olan bir husus, Bunların çok da önemli olmadığı mekanik düşünce diyebileceğimiz zekanın veya kurnazlığın başkalarını ve çevreyi tanımanın bir şeyle bir şey arasında kıyas yapmanın kafada bulunan beynin özelliği olarak IQ, sünün hesaplanabileceği bir durum olarak kabul edilebilir. Söz gelimi bilgisayarlarda da bellek vardır. Ee, dolayısıyla bilgileri saymak için sayılabilecek bazı materyal haline gelmiş, işte sıfırdan birden ibaret olan bilgileri yazıya dökmek için, onun da e, insan beyninin çok küçük bir kopyesi olarak makinalaşmış şekli e, vardır bilgisayarların, e, efendim hard disklerinde, bellek dediğimiz yerlerde. Bu bilgi hammallığıdır. Dolayısıyla insanların bir kısmı da böyle sadece bilgileri depo etmek, kitaplardaki konuları bir hafızaya, belleğe aktarmak yönüyle bilgi deposu olarak beyni kullanabilirler. Kimileri kültür olarak bazı göreceli doğruların da bulunduğu bu bilgisayarın teknik kullanılması şeklindeki beynin, çok önemli olduğunu gündeme getirir. Kur'an bunları reddetmiyor ama esas övdüğü, önemli kabul ettiği, fazilet ve ibadet olarak değerlendirdiği, aklı kullanmanın yerinin kalp olduğunu, gönül olduğunu ifade ediyor. Yani gönül, insandaki manevi unsurların Allah tarafından vahiyle verilmiş, ve fıtratımıza o vahyi anlayabilecek özelliklerin e, kodlandığı, programlandığı yer olarak gönlün tüm ruhi özelliklerine, manevi dinamiklerine, e, aklın e, beraberliğiyle, akıl gücüyle gönlün çalıştırılmasını e, dolayısıyla gönülle irtibatlı olan aklın insanı kurtaracağını, hakkı ve hakikati gösterebileceğini vurguluyor. Hatırlarsınız nice ayeti kerimelerde, e, onların gözleri var ama onunla görmüyorlar. Onların kulakları var ama onunla işitmiyorlar. Onların kalpleri var, onunla akletmiyorlar. Onlar hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha aşağıdırlar. Araf suresinde ifade edildiği şekilde buyurulur. Dolayısıyla Kur'an'da vurgu yapılan, çalıştırılmadığı için insanı hayvan yerine götüren, düşüren husus, kalbin akletmesidir. Yani insanın imanla, insanın ruhi ve manevi özelliklerle insanın vahye muhatap olan Allah'ı tanıma ve sevme özelliğine sahip bulunan gönülle akıl irtibat kuramıyorsa o aklın insanı kurtarmaması e, özelliğiyle pek bir değeri olmayacaktır. Beyindeki akıl kısmen hayvanda da vardır kısmen bilgisayarda da vardır. Dolayısıyla hayvanların veya bilgisayarların ee, mutlu olması veya cennete gitmesi e, diye bir şey söz konusu olmaz. Ee, i̇nsanı esas dünyada huzura götürecek şey gönülle alakalı hususlardır. Huzur, mutluluk, saadet manevi özelliklerdir. Kalple, gönülle ilgili hususlardır. İşte dünyada da, ahirette de insanı huzura, mutluluğa, saadete götürecek şey gönülle alakası olan İmanla, sevgiyle, buzla alakası olan, irfanla, ruhi özelliklerle, fıtri yapıyla irtibatı olan akıldır. Kafadaki akıl değil, gönüldeki akıldır. Kur'an nazarında makbul olan, faziletli olan akıl. O yüzden kafirlerde beyindeki akıl çok olmuş olsa bile, gönüllerdeki akıl çalıştırılma şeklinde, olmadığından ya da yeterli bulunmadığından onlar akletmeyen hayvanlara benzetilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. İşte bize düşen iş gönlün aklını, aklın gönlünü, daha doğrusu gönülle ilişkide olan aklı öne çıkartmak, aklı vahyi özellikler doğrultusunda esas yer olarak gönlü, gönülle ilgili hususları akla kardeş yapmaktır. Bu da vahyin verileriyle, vahyin yetiştirdiği, terbiye ettiği, Rabb'ın terbiyesiyle terbiyelenen, Rabbani eğitimden geçen gönlün bir zihin, gönlün bir düşünme yapısı, o gönlün irtibat kurduğu özelliklerle buluşan bir aklın öne çıkması şeklinde olacaktır. Ötekisi, ötekisi dediğim gibi, kısmen hayvanlarda da olan, e, hırsızda da, arsızda da, e, zalimde de, günahkar da ve kafirde de bulunan, kafadaki IQ'nun çok olması, çok da önemli değildir. Çünkü akıl, kendisine huzur getirecek yolları, dünyada bile yeterince bilemez, eee, ilahi vahye teslim olmadığı için huzurun, mutluluğun, saadetin ve akıllı olmanın erdemlerine ulaşamaz. Ahiretteki saadete imanla, gönülle irtibatı kurulmayan akıl insanı kendi kendine götüremez. İnsanı Allah'a vahye, kılavuzlayan oraya götürüp kendisini e, o nura teslim eden, o ışıkla e, eşyayı olayları değerlendirebilen akıldır, Kur'an'ın övdüğü akıl. O yüzden şeytani akıl da vardır, rahmani akıl da vardır denilebilir. Şeytani akıl, gönülle irtibat kurulamayan heva ile, çıkarlarla, zulümle, sadece dünyevi rahat ile, ...irtibat kurulan, e, halkımızın daha çok zeka dediği, kurnazlık dediği e, hususlarla ilgili e, aklın çalıştırılmasıdır. Bu insan cin gibi akıllı olabilir, söz gelimi tilki gibi kurnaz olabilir... ...ama e, bu aklın gönülle, imanla bağlantısı kurulmadığı için e, güzel bir akıl, rahmani bir akıl kabul edilemez. İnsanlarımızın bazen saf dediği insanlar vardır... Hani siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz diyen Hasan-ı Basri gibi. Ee, onlar aklın sadece e, beyinsel e, olarak e, çıkarcı, basit ve materyalist yapı içerisinde bencil yaklaşımı içinde düşünmediklerinden aklını gönülle irtibatlandıramayan kişiler onları akıllı değil, deli zannederlerdi. O yüzden hemen bütün peygamberlere, peygamberimiz de dahil olmak üzere, toplumları deli demişlerdir, mecnun demişlerdir. Neden? Siz e, tımarhaneye giderseniz, o insanlar size herhalde akıllı gözüyle bakmayacaklardır. O, onların aklı, sizin aklınızı e, yanlış kullandığınızı düşünerek, kendilerini akıllı, sizi ise deli zannetmeleri ihtimal dahilindedir. Gözünde arıza olan, e, söz farklı yere baktığı halde farklı şeyleri gören kişi, gözündeki yanlışlığı, e, hatayı düzeltmediği müddetçe eşyayı hep farklı algılayacaktır. Renk körü olan insan, e, renkleri doğru tespit edemeyecektir. Akıl bir aynadır. Çukur ayna veya tümsek ayna şeklinde, Ayna düz değil ise e, yansıttığı e, eşyayı, varlığı küçük veya büyük gösterecektir. Dolayısıyla böyle bir akıl eşyayı hakikatiyle göremeyecek, ya dev gibi büyük ya da cüce gibi küçük görecek, itidalden, dengeden ayrılmış olacaktır. Neden dolayı? Işıkla irtibatı kopuk olduğundan dolayı sözgelimi insan karanlıkta e, gözüyle ne kadar bir şey görebilir. Işık ne kadar sızıyorsa o kadarını görebilir. Dolayısıyla ışıktan tümüyle mahrum olan bir gözün doğruları görülmesi gerekenleri görmemesi gayet doğaldır. İşte vahide bir güneş, bir nur şeklinde, e, tanımlamalarda bulunulur Kur'an'da. Vahiy bir nurdur, bir ışıktır, bir güneştir. Akıl da göz durumundadır. Eğer o aklı vahyin perspektifi ışığında, vahyin e, nuru ışığı doğrultusunda kullanırsanız, o tüm kapasitesiyle e, aydınlık ortamı e, rahatlıkla görebilecek, değerlendirebilecektir göz nasıl e, görmek için ışığa nura ihtiyacı var ise aklında manevi olarak manevi bir ışığa manevi bir güneşe yani Allah'ın vahyine Kur'an ve sünnet dediğimiz nakle ihtiyacı vardır ki doğru teşhis yapabilsin adil olarak hüküm koyabilsin güzel olarak e, güzeli keşfedip ...yakalayabilsin, yani aklını dost doğru bir istikamette kullanabilsin. Akıllar kirlenebilir, paslanabilir, aynaların kirlendiği gibi... ...kirli, paslı, sırı dökülmüş bir ayna e, ne kadar ışığı, ne kadar e, varlığı doğru olarak yansıtabilecektir. İşte akıl da kirlenip hastalanabiliyor vahiyle tedavi edilmediği, tövbe çeşmesiyle arındırılıp temizlendirilmediği müddetçe, akıl da e, bozulabilecek, e, görüntüyü net olarak gösteremeyecek halde kirlenebilecektir. İşte bir büyük e, şair öyle der e, mesnevisinde, diyorlar. E, Şeriatın izinde olmayan akıl çamura batmış eşek gibidir, debelendikçe batar der. İşte aklı o battığı yerden kurtaracak olan gökten uzatılan Allah'ın kopmayan ipidir ki ona tutunduğu, ona sarıldığı müddetçe düştüğü her türlü badireden kurtulabilecek, yükselebilecek, göklere tırmanabilecektir akıl sahibi e, vahiyle desteklenmiş, terbiye edilmiş, Aklını Kullanarak Kur'an Kalbi Kulak Göz Ve Dille Beraber Genellikle Bütün Olarak Kullanır Kur'an'da Bütün Bu Verileri Beraber Değerlendirmek Söz Konusudur Mümin Gözünü Görülmesi Gerekeni Görme Kulağını işitilmesi Gerekeni işitme Dilini Söylenmesi Gereken Hakkı Söyleme Kalbini De Düşünülmesi, idrak edilmesi, algılanması gerekenleri düşünüp idrak edebilme yoluyla bütüncül olarak kullanan insanları gerçek Müslüman kabul ederken kafirleri ise summun, bükmun, umyun, fahumla yerci der. Onlar savırdır, dilsizdir, kördür ve onlar akılsız, aklını kullanmayan insanlardır der. Yine Araf suresi 179'da. Kulakları olduğu halde hakkı işitmeyen, gözleri olduğu halde hakkı görmeyen, e, dilleri olduğu halde hakkı söylemeyen insanların e, gönülleri olduğu, kalpleri bulunduğu halde akletmedikleri beraberce değerlendirilir. Ve onların bırakın İslam'ı insan bile e, sınıfına giremeyeceklerini e, ifade eder Araf suresi yüzde, 179. ayet kelimede. kerimede. İnsanlar hakikati parçalama durumundalar. Körlerin fili tanımlaması gibi e, herkes e, akıl gözüyle ya da sadece kafa gözüyle gördüğünü e, parçacı bir yaklaşımla, beşeri bir e, e, gücü ile tanımlama ve onu e, zayıf bir e, şekilde e, kabul etme konumundadırlar. Bu noktada, ee, bir ay kadar önce hatırlarsanız basına da e, yansıdığı gibi e, aklını Kur'an'a göre kullanmadığını bildiğimiz insanın ya da Kur'an'a göre e, ne olduğu hükmü, hüküm olarak belirtilen e, canlının e, akıl vahiy ilişkisinde çelişkiler olabileceğini e, vahyi aklın üstünde gören kimselerin e, bulunmasının e, işte bu devirde ne kadar yersiz olduğunu ifade ediyordu. E, bu insanlar e, tabii ki Kur'an'ın Müslüman dediği insanlar kategorisine girmesi için akılla vahyi evvela Allah'ın iki nimeti iki kitabı, iki ayeti olarak algılamaları aklı yaratanın da e, vahyi indirenin de aynı zat olduğunu algılamaları e, Akıllarıyla bile bulabilmeleri ve sonra aklı e, kendi alanı dışında e, gücü olmayan sınırı kapasitesi olan fakat o kapasitesinin e, tümüyle e, bir perspektif e, ışığında kullanılması gereken e, vahyin e, tavsiyelerini de anlamasını beklemek çok zor. Yani bunlar hep bir parçacı yaklaşımlardır. E, beyni farklı, kalbi gönlü farklı olarak algılayan ya da sadece materyalist olduklarından dolayı gönlü ve manevi özellikleri tabii ki yaratıcıyı ve yaratıcının vahyini görmezlikten gelen aklını kullanmayan kişilerdir. E, dolayısıyla vahiy ile akıl normalde çalışmaz ama. Çeliştiğini düşündüğümüz zaman o akılda bir problem vardır e, ve o akıl e, vahiyle terbiye edilmediği için insanda bir yük olacaktır. Bilgisayardaki aklın bilgisayara e, yardımı faydası olmadığı gibi ondaki e, belleğin hafızanın o, o insanlardaki e, aklın da e, dünya açısından bile o sahibini kurtarmayacağını değerlendirebiliriz. Şuraya getirmek istiyorum sözü. Beyin ve kalp kavgası e, yapılmış. Tarihte de bu e, yer yer e, tekke ve medrese e, alimler ve e, işte şeyhler e, çatışması olarak kendini göstermiş. Bunlar e, parçacı yaklaşımlar kesinlikle doğrudan bazı paylara sahip olsalar bile bütüncül olmadıkları için tevhid ekseninde değerlendirildiğinde hep çarpık, yanlış görüşlerdir. Fil, kör, filleri körlerin tanımlaması gibi olacaktır. Bunların tanımlaması. Kur'an'ı yaklaşım, akılla gönül arasında çok büyük bir bağ olduğu şeklindedir. Kur'an'ın ideal olarak, ...faziletli olarak gösterdiği erdemli insanlar, e, gönül ehli, aynı zamanda beyin ilim ehli, aynı zamanda cihad ehli insanlardır. Kur'an Hucurat suresi 19. ayet-i kerimesinde takva sahibi insanın e, en faziletli e, özelliğe sahip olduğunu vurgularken... ...Zümer suresi 9. ayet-i kerimesinde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der... Dolayısıyla bilenlerin daha faziletli, daha erdemli olduğunu vurgular. Nisa suresi 95. ayet-i kerimede de cihad edenlerin, oturanlara derece derece üstün olduklarını Kur'an ifade eder. Dolayısıyla Kur'an fazileti takva, ilim ve cihat üçgeninde görür. Ve bunlar birbirleriyle irtibatlı olduğu müddetçe insanın dünyada ve ahirette güzelliğe ulaşabileceği, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirilebilir. Bunlar birbirleriyle çelişirse e, kendi parça e, güzellikleri bile kaybolur. Yani insan ilmini takva ile sağlamlaştırılmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Fatır Suresi 28. ayet kerimesinde Allah'tan ancak huşu sahibi kaşiyet e, sahibi Allah'tan korkan insanların alimler olduğunu ifade eder. Yani kişiye sahip olduğu ilmi Allah'tan huşu duymaya, ondan onun günahlarından sakınmaya götürmüyorsa onun sahibi oldukları e, ilim değil bilgi kirliliğidir. E, gereksiz e, hatta insana zarar verebilecek e, e, bilgi kırıntılarından ibarettir. Alim de Allah'tan hakkıyla korkan insandır Kur'an'a göre. Dolayısıyla çok bilmek Kur'an'a göre alim olmak bile değildir. Hele hele e, gönülle irtibatı az olan bir kimseye Kur'an kesinlikle alim demez. Yani Kur'an zihnin ürettiği bilgilerin gönlün sahip olduğu imanla, takva ile Allahla e, Allah'a sevgi duyan, huşu duyan bir yapıyla irtibatı bütün doğru, güzel olduğu müddetçe öne çıkartılır, tavsiye edilir. Yine cihat özelliğinin de her bu iki özellikle de direkt irtibatı kurulur. Dolayısıyla e, uyumsuz bir insan değildir e, Müslüman. E, bileğini, beynini ve gönlünü beraberce, birbirleriyle irtibatlı, uyumlu olarak kullanabilen, hem cihad ehli, hem takva ehli, hem de ilim sahibi bir insan olmalıdır. Bunun yolunu Kur'an uzunca gösterir. Evet, e, akıl kirleniyor, hastalanıyor dedim e, demin. E, günümüzde müzik e, yaygınlığı ile, spor fanatikliği ile, e, para için aşırı değer verilen e, insanı mahvedecek şekilde e, koşturmaca ile e, aklın e, herhangi bir tutsaklığı e, şeklinde bir arızalanması söz konusu olabiliyor. Ve akıl e, o zaman sahibini doğru yola götürememiş olabiliyor. E, akıl. Bununla birlikte mutlak doğruyu, kesin doğruyu göstermez. Öyle olmuş olsaydı bütün insanların e, akıl sahibi olmaları hasebiyle hepsi her noktada birleşecekler, birbirleriyle tartışmayacaklar, münakaşa etmeyecekler, çelişmeyecekler, ayrı ayrı görüşlere, ayrı ayrı zihniyetlere sahip olmayacaklardı. E, dolayısıyla akıl yanılmaz demiş olsak kimin aklı diyeceğiz? Akıl ölçüdür, akıl... E, her şeydir, tek hakemdir demiş olsak, kimin aklı diye bir soru gelecektir. Dolayısıyla herkes kendi aklını daha doğru işleyen olarak gördüğü için herkes başka akılları kendi aklına teslim olma özelliğini isteyecek, kendisini müstekbir bir şekilde tanrılaştırmaya gidecektir. O yüzden hangi akıl sorusuna akıl bile Dos doğru cevap veremeyecektir. İşte bütün akılların e, ölçüsünü alacakları, ışığını alacakları bir nakil, bir vahiy gereklidir ki... ...o akıl e, birbiriyle çeliştiği zaman, yanlış yola saptığı zaman vahiy terazisiyle sağlamasını yapabilsin, doğruyu görebilsin, ona uyabilsin. Bütün akıllar vahye eşit mesafede olurlar ise... Ondan ışığını alırlarsa o zaman bir vahdet olacak, birlik olacak, insanlık dünyada da huzura gidebilecektir. Evet akıllılıktır bu ama akılcılık e, rasyonalizmin aklı putlaştırmasıyla olur. Rasyonalizm akılcılıktır. Yani aklı gerçeğin yegane kaynağı kabul eden görüştür. Vahyi kabul etmeyen, vahye tepki olarak... E, Aklı öne süren, e, dolayısıyla aracı olmak yönüyle e, bir vasıta olan aklı amaç haline getirip putlaştıran bir e, yapıdır rasyonelizm. Yani akılcılık. Akılcılık her türlü doğaüstü verileri tanımayan, vahyi de reddeden, dolayısıyla Allah'ın hükmünü ve kitabını kabul etmeyen e, bir öğretinin adıdır. Şeytan bu noktada akılcıdır. Vahye rağmen aklını kullanmayı öne e, çıkartmıştır. Allah Adem'e saygı secdesi ile emrettiği zaman e, aklını çalıştırmış, e, vahiy ile yapması gereken doğru olduğu halde e, vahiyi reddetmiş ve ben ondan daha üstünüm. Dolayısıyla vahiy beni bağlamaz e, diyebilmiştir. Sevgili seyircilerim, Konumuz bitmedi ama vaktimiz bitti. Önümüzdeki hafta inşallah e, akıl ve aklın verileri olan e, hafıza ve unutma konusunda e, bazı e, Kur'an'ı hakikatleri işlemeye çalışacağım. E, Allah akıl nimetini vahiy istikametinde güzel bir şekilde kullanıp değerlendiren, dünya ve ahiret saadetine böylece ulaşan insanlardan eylesin. E, hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan.